Elhamdülillahi Rabbil alemine ve sallallahu aleyhi ve sellem barik ala abdihi ve resulihi nebine muhammedin ve alihi ve sahabihi ve men tebeyon bi ehsanin ila yevmed din amma abad. Bugün 4 Mart 2014 Salı. İlmi faydeler serisi derslerimizin 10. dersi. İlk faidemiz akide ve tevhid diyelim. Arasındaki bir ilişkiyi anlatalım. Akide ve tevhid arasındaki ilişki diyebiliriz faidenin ismini. Şimdi biz e, akide ve tevhid ıslahlarına baktığımızda, bunları mukarene ettiğimizde yani karşılaştırdığımızda bu ıslahları görüyoruz ki e, akide sadece Allah'ı tevhid et, etme meselesiyle alakalı değil. Akide meselesine baktığımızda. Sadece ne? Allah'ı tevhid etme meselesiyle alakalı değil. Bilakis hem tevhidi hem de ziyadesini kapsıyor. O yüzden şöyle şu güzel bir ifade e, yani kullanılan e, makama göre Akide hem Allah'ı tevhid etmeyi hem de ziyadesini kapsar akide ıslahı dediğimizde. Yani bu ıslah böyle kullanılmıştır. Hem, tevhid. ee, hem tevhidi hem de ziyadesini kapsar. Yani içerisinde birçok bahis dahildir, birçok bahis girer. Sadece Allah'ı tevhid etme bahsi girmez. Mesela meleklere iman, kitapları iman, ahiret gününe iman hepsi buna ne yapar girer. Resuller, risalet, melekler ve amelleri, kitaplar. Değil mi? ahiretle alakalı meseleler, kaza, kader, imamet, sahabeler, hatta el-i sünnetin diğer fırkalarla karşı tutumu vesaire hepsini akide bahsinin içerisinde değerlendirilir. Yani müteahhir anlamda akide bu silahla kullanılmış. Bunu bilmemiz lazım. Bu anlamda söylüyorum. Dolayısıyla akide bu silahıyla ne? Hem tevhidi hem de ziyadesini ne yapmaktadır? Kapsamaktadır. Mesela bir insan dese ki, akidenin içerisinde Allah'a tevhid meseleleri giriyor, rubiyet, ruhiyet isim sıfat giriyor. Başka? bir sürü şey var. Resullar kitapları iman ahirete iman kaza kadar vesaire. O yüzden diyoruz ne tevhid şey akide hem tevhidi hem de ziyadesini <gülüyor> kapsar. Dolayısıyla akide e, ne diyoruz e, tevhid akide meselelerinin bir cüzdür. Akide meselelerinin bir meselesidir. Akide meselelerinden bir meseledir. Akide cüzlerinden bir cüzdür. Peki tevhid akide cüzlerinden sadece biri ise? Tevhid dedik akide meselelerinden sadece biri cüzlerinden sadece biri. Dolayısıyla diyoruz ki tevhid akide cüzlerinden sadece bir tanesi ise sadece biri ise neden akide tevhid diye isimlendirilmiştir? Bir bakıyoruz, ehlü sünnet hâlimleri birçok kitabını eserini akide'nin birçok babı olduğu halde akide'nin cüzlerinden bir cüzü olan tevhidle isimlendirmiştir kitabını. Tekrarlıyorum, akide daha genel değil mi tevhidten? Tevhid Allah Azze ve Celle'nin zat, zatını tevhidlemekle alakalı değil mi? İsimleriyle, sıfatlarıyla, uluhiyet, rubiyet, isim sıfatla vesaire. Dolayısıyla bu akide meselelerinin bir cüzü. Dolayısıyla bakıyoruz. Akide meselelerinden bir cüzü olan tevhid, neden akide gibi daha ziyade anlamı olan o olgu için kullanılmıştır? Sadece neden cüzlerinden bir cüz ile isimlendirilmiştir? Şeye benzer bu. Mesela insanoğlu birçok cüzden oluşuyor değil mi? İnsanoğlu birçok cüzden oluşuyor. Mesela el de bu insan cüzü. Ben Ahmet'ten bahsederken insandan bahsederken el diyorum ve bütün insanlığı kastediyorum. Değil mi? Bu böyle bir ilginç tuhaf değil mi? Normalde ilk sahiren bakıldığında. O yüzden şöyle diyor. Diyoruz ki peki tevhid akidenin cüzlerinden sadece biri ise neden akide tevhid diye isimlendirilmiş? isimlendirilmiştir ve neden bazı ilim ehli kimseler ilk asırlarda tasnif ettikleri akide ile alakalı kitapları tevhid diye isimlendirilmiştir isimlendirmişlerdir. Mesela Bukhari sahihinin son kitabını kitabu tevhid diye isimlendirmiştir. Her ne kadar çoğu meselesi Allah'la alakalı olsa da. İbnü Huzeyme kitabu tevhid demiştir. İbnü Mende vesaire. Diyoruz ki cevap akide'nin tevhid diye isimlendirilmesi burada aslında silahları fıkıh etme babında söylüyoruz bunları. Akide'nin tevhid diye isimlendirilmesi şu ezberlenecek min babı tasmiyet eşy bi eşrefi min babi tasmiyet şeyi bi eşrefi ecza'i şey bi bir şeyi cüzlerinden en şereflisi ile isimlendirme babındandır bir şeyi cüzlerinden en şereflisi ile isimlendirilme babındandır karşımızda bir varlık var bir olgu var o olgu bir sürü cüzden oluşuyor tamam Olgu olursa olsun zihnimizi illa bir yere odaklamamıza gerek yok. Bir olgu düşünelim, bir değer düşünelim karşımızda. O değeri oluşturan bir sürü cüzler var. Sen tutuyorsun o değerin cüzlerinden sadece bir tanesinin ismini alıp o değere giydiriyorsun tamamen. Ama en önemli, en değerli cüzünü alıyorsun. En, şeref. en şerefli cüzünü alıyorsun. Şimdi akide bir sürü cüzden oluşuyor. Allah'a tevhid meselesi, kaza, kader, kitaplara, iman, resullere iman, ahiret gününe iman vesaire. Bir sürü cüzden oluşuyor değil mi? Bu cüzlerin en şereflisi Allah Azze ve Celle'yi tevhid meselesi. Akide cüzlerinden en şereflisi Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmemesi. Dolayısıyla bu cüzlerinden en şereflisini alıyorsun, akidenin hepsinin ismini ne diyorsun? Tevhid diyorsun. Böyle yapan alimler olmuştur. Bu da Arap dilinde zaten maruftur. Arap dilinde nedir? Maruftur. Arap bazen birçok cüzden oluşan bir şeyi o cüzler içerisindeki en şereflisi, en önemlisiyle isimlendirir. Bu Arap'ta, Arap dilinde de maruftur. Mesela Aleyhisselam'a selam dediği gibi iza daḫala ahadukumül mescide felyescud secdeteyn. E bu mescid olayını biliyoruz değil mi? Ta'yetül mescid. Ta'yetül mescid nedir? Kişi girdiğinde iki rekat namaz kılacak. Tamam? Oturmadan önce namaz kılacak. İki rekat namaz kılması lazım. Ama vesselam bu iki rekat namaz olayına ne dedi? Felyescud secdeteyni. iki secde yapsın dedi. Her bir rekatı sadece secde ile isimlendirdi değil mi? Bazı rivayetlerde bu şekilde geliyor. İzâdehal ahadukumül mescide felyescud secdete. Namazın en şerefli cüzlerinden bir tanesi. Bir rekatın içerisinde hangi cüzler var? Kıraat, kıyamda durmak var, ruku var, iki secde arasında oturmak var, teşehhüd var. Bir de ne var? İşte secde var ve başkaları da var. Bunların hepsi namazın cüzü. Ama yani bu cüzlerden en şereflisi, en şereflerinden birisi nedir? Secdedir ki Allah'a kulun en yakın olduğu andır. Doğru mu? İşte bu secde rekat secde olarak isimlendirilmiş. bak. Kül, rekat bir cüzden bir sürü cüzden oluşuyor külli bir değer tek bir cüzüne alıyorsun secde rekata giydiriyorsun o yüzden bazı rivayetlerde iki rekat namaz kılsın demiş ama bazı rivayetlerde de cüzüyle zikretmiş demiş ki iki secde yapsın yani iki rekat namaz kılsın demek yine mesela maruhtur ve men katele mu'minen hata'en fetahriru rakabetin mu'minetin her kim her kim hata yoluyla, hata sebebiyle bir kişiyi öldürürse, mümin bir kişiyi öldürürse ne yapsın? Mümin bir rakabe azap etsin. Rakabe ne? Burada köle değil mi? Aslında rakabe boyun demek. Köleyi ne yapmış? Sadece boynuyla zikrediyor. Rakabe boyun demek. Mümin bir boyun, mümin bir boyun ne yapsın? Üç baş hayvan diyoruz biz değil mi? Alışveriş yaparken. Üç baş hayvan diyoruz. Türkçede de yakındır. Üç baş hayvan ver diyor işte. Üç baş, büyük baş hayvan aldım. Küçük baş hayvan aldım. Ne yapıyor? Külli bir hayvan değeri. Her ne kadar orada hayvan lafını kayıtlı da özellikle diyorsa ama burada bir işaret var yine. Tamam. Bunlar maruftur. Türkçede de biz bunları zaman zaman ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Evet. O zaman ne diyoruz? Akide içerisinde bir sürü cüzler barındırmasına rağmen cüzlerinden sadece birisiyle isimlendirilmesi ki o da tevhiddir. Hangi babtandır Bir şeyi cüzlerinden en şereflisiyle isimlendirme babındandır. Bu Arap dilinde maruftur. Verdiğimiz ayet, hadis de zaten bunları örnektir. Mesela hatta bu da kısmen işarettir. <gülüyor> ruki edenlerle birlikte ruki edin. Halbuki namaz kılanlarla beraber namaz kılın. Bak ne zaman bir tane cüzünü. Zaman işte adam rukiye ben de gideceğim onun yanında rukiye edeceğim. Sonra gideceğim ayrıca rukiye namaz Evet tembih. Şöyle bir tembih var burada. Bu faydanın devamı olarak. Akidenin kaza kader, kitaplara iman, meleklere, resullere, ahiret gününe iman vesaire. Tevhide nasıl dahil olmaktadır? İltizam yoluyla dahil olmaktadır. Bu çok önemli. Şimdi akidenin içerisinde bir sürü cüzler vardır değil mi? Kaza kadar Resullere iman, ahiret gününe iman. Ve bu cüzlerden bir tanesi de tevhiddir değil mi? Şimdi tevhid bu cüzlerden bir cüz ama akidenin diğer meseleleri var ya bu ahiret gününe iman, Resullere iman, kitaplara iman. iltizam yoluyla, zorunluluk yoluyla Allah'a tevhid meselelerine dahildir. Yani Allah'a tevhid eden bir kimse melekleri zorunlu olarak kabul etmiştir, etmelidir. Çünkü Allah'ı tevhid etmek haberini tasdik etmektir. Bu çok önemli. Şimdi Allah, evet burada A, L, bilmem H kelimeleri neyse bir araya gelmiş de sade bir kelime oluşturmuş değil ki Allah. Bir insan nasıl Allah'ı tevhid eder? Haberlerini doğrulamakla, doğru mu? Doğruladığı haberlerin içerisinde ne var? Meleklere iman var. Dolayısıyla sen meleklere iman etmediğin zaman Allah'ı tevhid etmiş olmuyorsun aslında. Anladın mı? O yüzden yani şöyle bir algı veya şöyle bir ifade yanlıştır. Bir, bir insan Allah'ı tevhid eder ama meleklerini Meleklerine küfür ederse işte bu Allah'ı tevhid etmiştir. Evet burada doğruyu bulmuşlar ama meleklerine küfrettikten dolayı kâfir olmuştur değil. Aslında onlar meleklerine küfür ederken Allah'ı tevhidle de kâfir olmuştur. Anladık? Zorunluluk ilişkisinden dolayı. O yüzden bu önemlidir. Atabildim mi? Yani bu ev varsa, böyle bir bina varsa zorunlu olarak bu neyi gerektirir? Mühendisi gerektirir. Zorunlu olarak yani ben mühendis demeyelim. Bunu yapanı gerektirir. Yapan bir varlığın olduğunu gerektirir. Buna işte biz iltizan diyoruz, zorunluluk. Tamam Burada da şöyle bir zorunluluk söz konusu. Allah'ı tevhid eden bir insan, zorunlu olarak akaidin diğer meselelerini de ne yapmıştır? Ne yapmalıdır? Zorunlu olarak tevhid etmelidir. O yüzden akidedeki külli, selefin farklı düşündüğünde mutlaka seni darartı soktu. her mesele Allah'a tevhidde taandır. Kısmen, dolaylı yönden. Ama bu derece derecedir. Allah'ı tevhid etmekte nedir? Nakıslıktır. Tamam o yüzden diyoruz ki Allah'ı tevhid eden bir kimse bu meseleleri zorunlu olarak kabul etmektedir. Çünkü Allah'ı tevhid etmek haberlerini tasdik etmektir. Aynı zamanda haberlerini tasdik etmektir. Mesela kaderin mertebeleri. Bu cüzlerden bir tanesini dağılalım, alalım. İyice meseleyi tahkik edelim meleklere iman eden Allah'a da aslında ne yapmamıştır tevhid etmemiştir dedik neden zorunluluk ilişkisi var Allah'a tevhid ediyorsan Allah'a tevhid etmenin içerisinde haberlerinin tasdiki var haberlerin içerisinde de meleklere iman diye bir akide var dolayısıyla Allah'a tasdikin içerisinde aynıyetten ne var Kader, kaza ve kadere iman var peki kaza ve kaderin mertebelerini ele alalım öncelikle Allah azze ve celle her şeyi bilir diyoruz sonra Allah azze ve celle bu bildiği şeylerin bir kısmını ne yaptı yazdı doğru mu sonra diledi ve yarattı dört mertebesi var bakıyoruz ilim kimin sıfatı Allah'ın yazma, Allah'ın dileme, Allah'ın yaratma, Allah'ın. O yüzden bazıları, bazı alemlerde kaza kader eşittir rubiyet, hep Allah'ın sıfatı. O yüzden kaza kaderdeki problem Allah'ı tevhide taandır. Allah'ı tevhidde de küfürdür. Neden? Zorunluluk ilişkisinden dolayı. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kaderini kabul etmek, Allah Azze ve Celle'nin kabul etmek? sıfatlarını kabul etmek. Reddetmek Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını reddetmek. O yüzden bugün kaderde taan eden mesela ilim sıfatını kaldıran bir insan kaderde ilim mertebesi yoktur diyen yani aslında ne? Allah Azze ve Celle'nin ilmi yoktur demiştir. O yüzden diyoruz ki mesela kaderin mertebeleri ilim, kitabet, meşiyet, yaratma hepsi Allah'ın fiilleridir. Tevhid ise Allah'ı fiillerinde birlemektir. Bu kadar basittir aralarındaki ilişki. Çünkü Allah'a iman gereği, onun haber vermiş olduğu meleklerine, kitaplarına, resullerine vesaire iman etmektir. Dolayısıyla akide ve tevhid, e, dolayısıyla akide tevhid vesaire, tüm bu ıslahlar birbirlerini içerirler, gerektirirler. Her zaman yine aynı şeyden, din bir bütündür. Din bir bütündür. Ne hakimiyetçiler gibi tevhidin dörde ayrılmasını kabul ederiz. Ne de birileri gibi üçe ayırıp da birbirlerinden mutlak ilişkiyi kestiriyormuş izlenimi ne yaparız? Veririz. Onda cehalet özür, onda cehalet özür değil. E, cehaleti gibi. Evet. <gülüyor> o zaman taksime gitme babından diyoruz ki akide, bu da güzel bir ifadedir. Akide mevzu yönünden, mevzusu yönünden daha geneldir. Akide mevzusu yönünden daha geneldir. Çünkü hem tevhidi hem de ne yapar? Diğer konuları kapsar. tamam? Akide, tevhide nispetle mevzu yönden nedir? Daha geneldir. Çünkü hem Allah'ı tevhidi içeri alır, çünkü Allah'ı tevhid etmek akide meselelerinden birisi bir meseledir. Hem de tevhid dışında diğer konuları da içerir. Bir şey alalım, İslam akidesinin vasat olma meselesi. Bir fayda alalım ve bitirelim dersi. Vallahi bakalım. Bakalım Anca herhalde ancak yeter. İslam akidesinin vasat olması. İslam akidesinin vasat olması diyebiliriz. Onun hakkında bazı bilgiler. Şimdi biz hep kullanıyoruz vasat vasat ümmet vasat ümmet orta ümmet orta ümmet hep değil mi? bu ifade ekleniyoruz. Çünkü biz sizi vasat ümmet kıldık diyor, değil mi? Ama bu vasat ifadesini duyduğumuzda bazen böyle bir kısır anlamla anlayabiliyoruz. Bu problemdir aslında. Vasat çok geniş bir ifadedir. Vasat kelimesine kısaca değinelim. Ondan sonra bunun dindeki anlamı nedir bakalım. Şimdi öncelikle vasatın üç tane anlamını zikrediyoruz. Lugatta üç anlama geliyor. Müşterek lafızlardandır yani. Tamam Kısayız. Mâ kâne beyne tarafe şey. İki şeyi düşün. İki tarafı var. Bir şey düşün, iki tarafı var. Onun arasına ne denir? Vasat. Hani bir şeyin iki tarafının arasında olan. Tamam. Aha, bu birinci anlamı. Mesela celestu vasatat dari. Evin vasatında oturdum ne demek? Ortasında, arasında oturdum. Yani iki e, iki ucunun arasında ne, ne yaptım? Oturdum. <gülüyor> i̇ki tarafının diyelim arasında. Olan şey ne denir? Vasat denir. Vasatın anlamlarından bir tanesi khiyar, efbal, ecvet. Yani işte en hayırlı, en üstün, en iyi anlamlarına gelir. Tamam. İkinci anlamı. En iyi. Mesela Arap der ki evsatu şey'i. Bir şeyin en evsatı, en vasatı dediğinde ne kasteder Arap buradan? <gülüyor> en vasatı. Yani en faziletlisi, en hayırlısı demek. Yani afdaluhu ve khiyaruhu demek. Evsatu şey, bir şeyin en vasatı ne demek? Efdaluhu, en faziletlisi demek. Tamam mı? Ecveduhu, en iyisi, en hayırlısı demek. Evet. Efdaluhu, hıyaruhu, evet. Hatta Arap, şimdi çeşitli kolyeler vardır değil mi? Bazı kolyeler vardır mesela, buralarında taşlar vardır. Değil mi? Bu taşların hepsi bazen ne olur? Eşit seviyede olur. Birinin diğerinden bir üstünlüğü, özelliği yok. Doğru mu? Bazen de aynı şekilde böyle taş, taşlar dizili halde gelir böyle kolye üzerinden. Ama bazen ortasında ne olur? Bir tane taş olur, diğerlerinden ayrılır. Değer yönüyle, büyüklük yönüyle, göze batma yönüyle değil mi? Daha büyük olur. Araplar ona vasitatul qilade demişlerdir. Qilade şey demek, hmm, gerdanlık, neyse, kolye. Onun vasatı demişlerdir o taşı, o değerli taş. Hatta bazen kolyede Taşlar olmaz, sadece bir taş olur, değil mi? Ama en de e, yani o parçanın ipiyle birlikte o parçanın en değerlisi nedir? Kolyenin o ortadaki taştır, doğru mu? Ona e, kolyenin vasatı demişlerdi. Çünkü vasatın anlamlarından bir tanesine dedik en değerli, en güzel, en faziletli demektir. Cevheriyesi, hahta falan bunlarda şöyle lügat anlamlarında. <gülüyor> Şimdi iki anlam, üçüncü de el adil anlamı, adil, adalet tamam, bu anlamlara geliyor şimdi o zaman Allah azze ve celle, biz sizi vasat ümmet kıldığımızda, desek ki yok bu ortada duruyoruz, böyle ne, neyin ortasında duruyoruz, yani iki tane çubuk var, direk var onun ortasında mı duruyoruz, öyle orta ümmet kıldık O böyle bir anlamı yok yani bu orta anlamı var ama orta anlamında din belirler neyin ortası sen yani her şeyin ortasında olacağım, yani mesela o adam zina yapmıyor, o adam da zina yapıyor ben de ortada durayım her gün zina yapıyor, yapmıyor, ortada durayım, ben de arada yapayım. Böyle bir vasatlık yol, din, din belirler bunu. Tamam Bunun gibidir. Dolayısıyla Allah biz sizi vasat ümmet kıldığımızda bu müşterek lafızdır, doğru mu? Ne kastediyor o zaman Allah Azze ve Celle? Biz sizi orta yollu ümmet kıldık. Bir, en adaletli, en adil ümmet kıldık. İki, en faziletli, en hayırlı ümmet kıldık demektir. Vasat bir ümmet kıldık. Şimdi vasatı anladıktan sonra... Anlamlarını şöyle toparlayabiliriz. İslam akidesi, vasat bir akidedir dediğimizde biz heh, ne diyoruz? Bir, en faziletli ve en üstün akidedir demiş oluyoruz. En doğru ve adil, adil doğru da anlamını içerir. En doğru ve adil demektir. Ve kendisinde ne ifrat ne de tefrit vardır orta yolluluk. Orta ifrat ve tefrit arasında olma anlamında orta Tamam. Bir şey iki tarafın arasında Evet, evet. O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ve kedaalik ece annakum vasatan, değil mi? Biz sizi vasat ümmet kıldık. Neden? Li tekunuşu hedeeye alan insanlara şahit olasınız ve yakûna Rasûlü aleyküm şehidem ve böylece ne? Peygamber de sizin için şahit olsun. Evet <gülüyor> diye. Şimdi bu vasatın yüzeysel anlamı bu demek. Peki İslam akidesinin veya İslam ümmetinin fark etmez. Diğer ümmetler arasında, diğer akideler arasında ne olması? Vasat olması. İslam akidesinin, İslam ümmetinin diğer ümmetler arasında, diğer ümmetler bak, İslam akidesinin diğer fırkalar arasındaki vasatlığından bahsetmiyorum. Diğer İslam'ın fırkalar arasındaki vasatlığından bahsetmiyorum. Diğer dinler, diğer ümmetler arasındaki vasatlığı. Şimdi biz ikiye böleceğiz. Bir, İslam akidesinin diğer ümmetler arasında vasat olması, yani Yahudilik, Hristiyanlık gibi. İki, ümmet, İslam ümmetinin yani Selef akidesinin, ehli Sünnet akidesinin, İslam akidesinin, gerçek İslam akidesinin diğer fırkalar, İslam'a mensup olan diğer fırkalar arasındaki vasatlığından bahsedeceğiz. Sonra dersi bitireceğiz. O zaman ilki, ilki neye alıyoruz? Evet, İslam ümmetinin diğer ümmetler arasında, İslam veya şöyle diyelim, İslam ümmetinin akidesinin diğer ümmetsin akideleri arasında vasat olması. Sadece akide de değil. Yani genel olarak. Evet. Bir, Mesela neyde vasattırlar? Bunları tek tek sayalım. İslam ümmeti diğer ümmetlere nispetle neyde vasattırlar? Neyde orta yoludurlar? Neyde en hayırlıdırlar, ha? Neyde en adildirler? 1. Allah'ı tevhid etmede ve vasıflandırmada Yahudiler ve Hristiyanlar arasında vasattırlar. Allah'ı tevhid etmede ve vasıflandırmada Yahudiler ve Hristiyanlar arasında vasattırlar. Nedir bunun vasatlığı? Hemen hızlıca. Yahudiler Allah'ı neyle nispet Hep eksik sıfatlar. Dikkat edelim Allah'ın eli ne dediler? Bağlıdır dediler değil mi? Cimrilikle, fakirlikle, yorulmakla vesaire. Hep eksiklik anlamına gelen ifadelerle ne yaptılar? Allah'ı vasıflandırdılar. Hristiyanlar ise mahlukatı yaratılmışları Halık'ın sıfatlarıyla ne yaptılar? Vasıflandırdılar. Yani mahlukatı yaratılmışları Halık'ın yani yaratanın sıfatlarıyla sıfatlandırmışlardır. Demişlerdir ki mesela Mesih i̇bn Meryem Allah'tır. Mesih Allah'ın oğludur. O yaratır, rızık verir, bağışlar, mükafatlandırır ve cezalandırır vesaire. Tamam. İslam akidesi ise bu konuda vasattır. Onlar hem Allah'ı birlemiş, onu kemal sıfatlarla vasıflamış, noksan sıfatlardan tenzih etmiş ve mahlukatlardan herhangi birine benzemekten nef yetmiştir. Yani tam Yahudilerin bu tutumlarını red, aynı şekilde Hristiyanların tutumlarını red. Yahudilerin tutumlarını red, cümlenimizin kurduğumuz, kurmuş olduğumuz ifadenin neresinde kendini gösteriyor? Allah'ı birlemede ve kemal sıfatla sıfatlamalarda noksan sıfatlarla vasıflamaktan nehyetmede Yahudilere muhalefet, değil mi? Mahlukatlardan herhangi birini ise Allah'a benzemekten tenzih etmekte de Hristiyanlara muhalefet. Tamam. 2. Allah azze ve celle'nin nebi ve resulleri hakkında da Yahudiler ve Hristiyanlar arasında vasattırlar. Şimdi bakalım Yahudilere. Ne yapmışlar bunlar? Peygamberlerini öldürmüşlerdir. Onları kusurlukla, eksiklikle ne yapmışlardır? Hatta o Musa Aleyhisselam'ın havuzda yıkanma olayı bile onu eksiklik düşünmelerinden dolayıdır onun hakkında. Yahudiler peygamberlerini öldürmüşlerdir. Onları kusurlukla eksiklikle vasıflandırmışlardır ve onlara tabi olmaktan kibirlenmiş ve büyüklenmişlerdir. Ama bak her bir ifade ayrı bir önem taşıyor ha. Hepsi ayrı bir vasıftır yani. Ve tek bir cümle içerisinde bir vasıf gibi anlamayalım. Yahudiler peygamberlerini öldürmüşler. Onları kusurlukla eksiklikle vasıflandırmışlar. Onlara tabi olmaktan kibirlenmiş ve büyüklenmişlerdir. Hristiyanlar ise bazı peygamberler hakkında guluva aşırılığa gitmiştiridir. Tam tersi. Onları Allah'tan gayrı ne yapmışlardır? Rabler edinmişlerdir. Müslümanlara gelince peygamber Allah'ın e, pey Müslümanlara gelince peygamberleri olmaları gereken konumda görmüşler. Hangi Allah onları hangi konumda tutmuş? O konumda görmüşler. Ne ifrat ne tefrite gitmişlerdir. Onları desteklemişler. Kimin zıttı? Yahudilerin. Şimdi peygamberleri olmaları gereken konumda görmüşler neyin zıttı? Hristiyanların. Ne ifrat ne tefrite gitmişler. Kimin zıttı? Hristiyanların. Çünkü onlar olduğundan fazla büyütmüşlerdir. Konumunun üzerinde tutmuşlardır. Onları desteklemişler, sahip çıkmışlar, doğrulamışlar, sevmişler, itaat etmişler. Hepsini uyarıcı ve müjdeleyici olan Allah'ın kulları ve peygamberi olarak görmüşler ve kabul etmişlerdir. Kimin mukabiri Yahudilerin? Tamam 3. şerat yani teşri hususunda da Yahudi ve Hristiyanlar arasında vasattırlar. Ben bu bahsi zamanında bir eserde görmüştüm. Hoşuma gitti bu taksimat. Bilinen şeyler ama böyle tertipli taksimat e, güzel olduğu için e, defterimi almıştım. E, 4-5 sene önce yanlış hatırlamış. Evet. Şerat teşri hususunda da Yahudi ve Hristiyanlar arasında nedir? Vasattırlar. Dedik. Değil mi? Şimdi, Yahudiler Allah azze ve celle'nin Musa aleyhisselam'ın şeriatı dışında bir resul göndermesini kabul etmemişlerdir. O yüzden zaten küfretmişlerdir ondan sonrakilere. Kabul etmemişlerdir. Asla Allah Musa'dan sonra bir teşri getiremez. Bunu kabul etmemişlerdir. Demişlerdir ki Allah'ın teşri olarak koyduğu şeyi neshedip yerine başka bir şey getirmesi caiz değildir. Biz nes derslerinde işlemiştik. İlk e, nesin inkarı kimden geliyor Yahudilerden. Bu bellidir zaten. O yüzden diyoruz ki teşride Yahudilerin huluvu nerede? Musa aleyhisselamın şeriatı dışında yani Allah Allah'ın Musa aleyhisselamın şeriatı dışında bir Resul göndermesini kabul etmemişlerdir. Mutlaka onun getirdiği hükümlerinin tamamını getirecek başka bir hükümle gelemez. Ne demişlerdir? Demişlerdir ki Allah'ın teşri olarak koyduğu şeyi neskedip. Yerine başka bir şey getirmesi caiz değildir. Çünkü başka bir din gelse onlara göre ne oldu? O hüküm kalktı, nesk oldu. Tamam. Hristiyanlar ise tam tersi, alimlerinin, ruhbanlarının, Allah'ın dinini değiştirmelerini caiz görmüşler, göz yummuşlar. Görüyor musun? Tam nasıl zıt mukabil. Her de bu var. Ebürleri tamamıyla Resul'den başka, Musa Aleyhisselam'ın şeriatından başka hiçbir şeriat istemiyoruz. Ebürleri diyor ki, kim üzerine koyarsa koysun Hristiyan. Siz getirin. Kabul ediyoruz. Hahamlar, rahipler getirin. Siz. Problem yok. Biz onları teşhir olarak Alıyoruz. Müslümanlar ise yaratma da emir de Allah'ındır demişlerdir. Bu vasat olarak ne? Yeter. 4. Haram ve helalde de Yahudi ve Hristiyanlar arasında vasattırlar. Haram ve helalde. Haram ve helal evet. Haram ve helal meselesi içerisini açtığımızda. Haram ve helalde koymada demeyelim. Şimdi Yakup Aleyhisselam bakıyoruz. Şimdi oraya gelmeden önce bu vasatlık nerede? Şimdi önce Yahudilere ele alalım. Yahudiler birçok temiz ve hoş şeyler Yahudilere ne kılınmıştır? Haram kılınmıştır. Bu tabir sahihse iki yolla haram kılınmıştır diyebiliriz. Yahudilere temiz ve hoş şeyler haram kılındı. Allah Kur'an'da bunu belirtiyor. Ama neden haram kılınıyor? Nasıl haram kılınıyor bu temiz ve hoş şeyler? İsmi üzerinde temiz ve hoş şeyler nasıl Yahudilere haram kılınıyor? Yani direkt bunlar hoş ve güzel şeylerdi Allah hepsini zulm olsun diye mahrum mu bıraktı? Hayır. İki yol var. Bir. Yakub aleyhisselam bazı haramları kendine ne yapmıştır? Kendesine haram kılmıştır. Mesela, kullu't taami kana İsrail illa ma İsrail ala nefsihi min kabli an tunzila tevrat. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendisine haram kıldığı şeylerden başka yiyeceklerin hepsi İsrail yollarına helaldir. Bu bir, ikinci yol. Zulüm ve azgınlıklarından dolayı Allah-u Teala'nın onlara birçok şeyi haram kılması yoluyla haram kılmıştır. Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri kendilerine haram kıldık diye Allah Nisa 160'da. Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri yani alıkoymaları sebebiyle illet neymiş de bu zulümleri? azgınlıklarıymış. Sebebiyle kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri ne yaptık? Kendilerine haram kıldık. Ya, maalesef, hani evet. Bu Yahudilerin durumu. Hristiyanlar ise haram olan şeyleri tam tersine mübah kıldılar. Tam Yahudilerin zıttına bir durumları söz konusu. Yani haram e, olan şeyleri mübah kılmada ne yaptılar bunlar? ileri gittiler. Yani Tevrat'ın kesin olarak belirtilmiş olduğu bazı haramlar vardı bunlara. Ve kendi dinleri onların helal olduğunu getirmedi. Buna rağmen ne yaptılar? Bunları mübah kıldılar. O yüzden diyoruz ki Tevrat'ın kesin olarak belirtmiş olduğu ve İsa'dan o haramların mübahlığına dair bir şey gelmediği halde helal kıldılar, mübah kıldılar. Mesela leş, kan, domuz eti gibi vesaire. İbnü i Teymi diye de söylüyor bunu. Evet Müslümanlara gelince, Müslümanların vasat olmasına gelince bunlar Allah'ın kendilerine kitabında.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 İyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Evet. Beş, ibadette de Yahudi ve Hristiyanlar arasında vasattırlar. Şimdi, Yahudiler bildiler ve amel etmediler. Doğru mu? Bildiler ve amel etmediler. İbadetten yüz çevirdiler. Yani Allah'a ibadetten kibirlendiler. Bu yüzden de el-maghdubu aleyhim ayette el-maghdûb ile tek alma. el bu, aleyhim vasfını aldılar. Doğru mu? Gazaba uğrayanlar, öfke duyulanlar vasfını aldılar bundan dolayı. Hristiyanlar ise tam tersi. He, bilgisizdiler ve Cahalet üzere Allah'a ibadet ettiler. Cehalet üzere Allah'a ibadet Allah ettiler. Alimleri hakkında huluv'a gittiler ve bidatlar uydurdular. O yüzden Allah Azze ve Celle ne diyor? Uydurdukları ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendi onu kendileri icat etmişlerdi fakat ona da gereği gibi uymadılar diyor hadit 27'de. Müslümanlara gelince bildiler ve amel ettiler. Sadece Allah'a sadece Allah'a teşri olarak koydukları ibadeti ibadet olarak gördüler. Heva ve bidatla amel etmediler ve Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerden oldular. Şimdi ehl-i sünnetin diğer fırkalar arasında vasat olması. Dinler değil de fırkalar arasında. Şimdi ehl-i sünnet o yüzden şöyle yanlış anlaşılmasın ha ya şimdi Müslümanlar da Müslümanlardan da cehalet üzerine amel eden yok muydu? Sadece e, işte onlardan da bidatçı yok mu? Nasıl Hristiyanlar? Hiç alakası yok. Çünkü İslam'ın kendisinden bahsediyoruz. İslam ümmetinin diğerlerinin yani Müslümanların diğerleri. Biz Müslümanların genelini, aslını, safisini alıyoruz. Burada işte bu makamda farklı bir boyut geliyor. Bu sefer Ehl-i Sünnet'in diğer fırkalar arasında. İşte burada o söylenebilir. Atabiliyor muyum? Öbürü Müslümanlıktan bahsediyoruz. Burada Ehl-i Sünnet'in diğer fırkalar arasındaki durumundan. Ehl-i Sünnet ver cemaatin diğer fırkalar arasındaki arasında vasat olması hususuna gelelim. Tavsilata gitmeyeceğiz hızlı hızlı. Allah'ın isim ve sıfatlarında vasattırlar. Kimle kimin arasında? Tatil ve teşbih arasında vasattırlar. Tatil iptal eden. Tatil ehli Allah Azze ve Celle hakkında sabit olan isim ve sıfatları ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Ama bazıları külli tatile gitmişlerdir. Tamamıyla iptal söz konusudur. Ne gibi? Cehmiye gibi. Muhtezile'yi de kısmen sokabiliriz. Bazıları da cüz'i tatile gitmişlerdir. Eşari gibi. Yedi sıfatı kabul edip reddetmişlerdir diğerlerini. Tamam. Tamam. O zaman dedi ki tatil ile teşbih ehli arasında. Ama tatil ehli ikiye ayırılıyor. Külli tatile gidenler, cüz'i tatile gidenler. İkincisi neydi? Teşbih. Teşbih ehli ise ne yapmıştır? Allah'ı mahlukatına benzetmişler ve onun sıfatlarını mahlukatın sıfatlarının cinsinden görmüşlerdir. İşte Kerramiye el, e, el gibi. Mesela Hisham ibn Salim el-Cevaliki meşhurdur. Ve onun tabileri gibi, yine rafizlerin bir kısmı gibi. Teşbih'in ilk baş, kendilerinden ilk sadır olan kimseler gibi. Dolayısıyla ne dedik? İsim sıfatta tatil ve teşbih ehli arasında vasattırlar. Ehli sünnet sünnetişe ne yapmışlardır? Allah'ın kendisini kitabında ve resulünün değil de sünnette vasıflandırdığı gibi tüm şeylere iman etmişlerdir. Kime zıt? Tatil ehline. Bu hususta tahrife, tatile, tekife ve temsile gitmemişlerdir. Kime ret? Teşbih ehline. Kısmen tatil ehline de. İkinci husus, kader konusunda da vasattırlar. Kimle kim? Arasında cebriye ve kaderiye arasında. Kaderiye, kimdir kaderiyeler? Muhtazileler kaderiyedir, kader inkarcılarıdır. Diyoruz ki kaderiye, kaderi ispat hususunda sapmışlardır. Allah Azze ve Celle'nin kullarının fiillerini yaratmaya dair kudretini nefyetmişlerdir. O yüzden kulların fiilini kim yaratmıştır? Kendisi, kendi yaratır. Allah kulların fiilini yaratmamıştır. Sen küfür ediyorsun, onu Allah yaratmamıştır. Onu sen yaratmışlarsın. Sen yaratmışsındır. Mecusilere baktığımızda mesela karanlık, aydınlık, iki tane ilah kabul ediyorlar. değil mi? O yüzden bazı alimler buradan kaderileri mecusilere benzetmiştir. İki yaratıcı kabul ediyorlar. Bir işte Allah her şeyi yaratmıştır. Bir de kullar kendi fiillerini iki yaratıcı görmüşlerdir demişlerdir. Hatta e, rivayet var. E, Kaderiyeler bu ümmetin mecusileridir diye aleyhissalatü vesselam'dan nakledilen bazı alimler bunu sahih kabul ediyor. Hatta yanlış yanlış hatırlamıyorsam Şehir ben de bunu sahih kabul edenlerden. Ama e, racı olan bu rivayet zayıf. Evet neyse. Kaderiye ki dedik bunlar mutezileyi temsil ederler. Kaderi ispat hususunda sapmışlardır dedik. Allah Azze ve Celle'nin kullarının fiillerini yaratmaya dair e, Allah Azze ve Celle'nin kullarının fiillerini yaratmaya dair kudretini ne yapmışlardır? Nefretmişlerdir. Demişlerdir ki kulların fiilleri Allah'ın mahluku yani Allah'ın kendi yarattığı şeyler değildir. Kul kendi fiilini yaratmıştır. Cebriye ise ki bunlar da kimdir? Cehmiye'dir. Yani cehmiye kaderde nedir? Cebriye'dir. Mu'tezile kaderde nedir? Kaderiyye'dir. Cebriye ise kaderiyenin neyidir? Tam zıttıdır. Cebriye ise ki dediğimiz gibi bunlar cehmiyedir. Kaderin ispatı hakkında ne yapmışlardır? Tam mutezilerin zıttına gruba gitmişlerdir. Demişlerdir ki hiç kimsenin Allah'tan başka hakiki fiili yoktur. Hiç kimse hakiki fiil işlemiyor yeryüzünde. Mesela ben şu anda elimi oynattım değil mi? Bu benim hakiki fiilim değildi. Bunu yapan Allah'tır. Ben yapmadım. Ben Yılmaz yaptı denir diyorlar buna. Yılmaz elini saldığında Yılmaz yaptı denir ama bu mecaz olarak zikredilebilir. Yani kulun ki, fiilinin kendisine nispeti ancak mecaz yoluyla olur. Hakiki manada Yılmaz elini oynattı diyemezsin, mecaz kastedebilirsin, o yüzden mesela baktığımızda, bunları reddiye verdiğimizde, ya Allah Kur'an'da hep kulların fiillerini onlara nispet ediyor, bu böyle yaptı diyor, Muhammed öyle yaptı, müşrikler böyle yaptı, bak hep kullara nispet ediyor, demek ki kul kendi fiilini yapıyormuş, ne diyorlar, hayır, kulların fiillerinin, kulların bizzat kendilerine nispeti mecazdır, yapan kimdir, Allah'tır, delilleri sen atmadın, Allah attı, herkesin delili var bu mantıklı, tamam mı? Demişlerdir ki hiç kimsenin Allah'tan başka hakiki bir fiili yoktur. Yapan yani fail sadece Allah'tır. Yapan sadece kimdir? Allah'tır. Biz fail değiliz. Kulların fiillerinin kendilerine nispet edilmesi mecazdır. Şöyle demen gibidir diyor. Mesela Osman abi ça mantıkla bakalım anlamak için. ağaç var, yaprakları var. Rüzgar geliyor, bu yaprakları hareket ettiriyor. Bu ağacın kendi fiili mi? Ağacın kendi fiili değil mi? Veya sen yolda yürüyorsun, Ş şiddetli bir rüzgar geldi ve seni salladı yere düşürdü. Senin fiilin mi? Sen sallandın. Senin fiilin mi değil mi? İşte burada ne diyorlar? Söylemene gerek yok. Burada diyorlar, yani sadece mantığını anladım diye. Diyorlar ki kulların fiillerinin kendilerine nispeti mecazdır. Aynı şöyle demen gibi. Rüzgar sebebiyle ağa ağaç hareket ettiğinde ağaç hareket etti demen gibi. Halbuki hareket eden, hareket fiilini yapan ağaç mı? Yok. Rüzgar onu salladı. İşte kullar da aynı. Bu mesabededir. Bu konumdadır diyorlar. Tesir kimdir? Rüzgarın kend ağacın kendisidir. Ağaç istediği için kendini sallamadı yapraklarını Rüzgar onu salladı. Doğru mu? Ama biz buna rağmen ne diyoruz? Ağaç sallandı diyebiliyoruz değil mi? Halbuki sallayan kim? O yüzden kullar da böyledir. Evet, yapan kuldur deriz diyorlar biz. Günah işleyen kuldur, sevabı işleyen kuldur deriz ama o sadece bu ağaç sallandı demen gibi mecaz anlamındadır. Halbuki onu sallayan ağacı sallayan rüzgardır. Kulu da sallayan işte nedir? Allah'tır. Bu olay gibi yani. Tamam? Ha tabii yani rüzgarın neyse oraya çok fazla girmeyeyim. Anladık olayı. Tamam? O yüzden diyor o yüzden diyorlar ki Allah'tır bu fiilleri insanda yaratan. Kul, fiillerini işlemekte mecburdur. Yani tam Mu'tezile ile, Mu'tezile kaderiye ile, Cehmiye, Cebriye arasında ne fark var? Mu'tezile diyor ki tamamıyla kulum fiillerinde Allah'ın hiçbir dahli yok. Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir dahli yoktur. Diler, dilediğini yaratır ve yapar. Fiil olarak. Böyle. Allah'ın hiçbir dahli yok. Mür ee, cehmiyetul Cebriye ise tam tersi ne diyorlar? Kesinlikle kulun aslında hiçbir etkisi yok fiillerini yapmadan. Tamamıyla mecburdur. Bu şuna benzer. Rüzgarlı bir havada yaprak düşüyor. Yaprağın sağa sola gitme hakkı var mı? Yok. Rüzgar onu nereye yönlendirirse yaprak oraya gitmek zorundadır. Rüzgar onu işte batıya doğru yöneltiyor da yapraktır ben direnim doğuya gideyim nasıl diyemiyorsa kullar da aynı öyledir. Hiçbir seçim hakkı yoktur. Fiilini işlemekte mecburdur. Kafir olan küfründe mecbur olduğu için hiçbir seçim hakkı yoktur. Mecburdur fiilini yapmada hırsızlık hırsızlığını yapmada mecburdur. ehl Ehli sünnet ise tam tersi, yani tam vasat arasında. Diyor ki, kul hakkında, kul fiilleri hakkında seçme hakkına sahiptir. Yani kul fiilleri için seçme hakkı, kulun fiillerinde seçme hakkı olduğu gibi Bununla birlikte bu seçmelerinde ne değillerlerdir? Bu fiillerinde mustakil değillerdir. Mutlaka Allah'ın dilemesiyle örtüşmesi gerekir. Kulda kaim olan fiili, okulun kulum bizzat kendisi, kendisidir. Allah'ta kaim olan ise nedir? İlmi, kudreti dilemesi ve yaratmasıdır. Çok güzel bir ifadeler aslında. Yani fark ne? Diyoruz ki biz fiillerimizi yaparken Bizim burada kudretimiz var. Yani seçme hakkımız var. O yüzden Allah ne diyor? Dileyen küfretsin, dileyen iman etsin. Bak bu kime reddiyedir? Tamamıyla Mu'tezile'ye, Kaderiyye'ye nedir? Reddiyedir. Aynı şekilde Cebriye'ye de reddiyedir. Demek ki bizim dilememiz söz konusu. Tabi bir kader dersi de lazım. Tabii tabii inşallah. Dolayısıyla şunu anlıyoruz. Şunu anlıyoruz. Kul seçiminde ne var? Kul seçiminde özgür. Seçebiliyor. Seçme hakkı tanımış. Delil Allah dileyen küfresin, dileyen imanesin. O yüzden ben elimi sallarsam veya Kabe'ye gidip Allah'a ibadet edersem veya kabre gidip secde edip puta secde edip şirk koşarsam hepsi nedir? Benim fiilimdir ve hakiki olarak bana nispet edilir. Ama yaratanı kimdir? Allah'tır. Çünkü Allah Azze ve Celle yaratması onu ben yapamam. Neden? Kul nice fiil yapmayı istiyor yapamıyor değil mi? Al bu kadar açık. Her fiil işleyen yapsaydı yeryüzünde fakir kalmazdı. Doğru mu? Ben bazen veya değil birisi birisini öldürmek istiyor yapabiliyor mu her zaman yapamıyor doğru mu gidiyor kabre tapmaya yapabiliyor mu her zaman yapamıyor diyor ki gideyim de Muhammed aleyhisselam'ın kabine tapayım e, Mekke e, vizesi iptal diyor gilemiyor mesela anlatabiliyor musun bunun gibi kul kendi fiillerinde seçim hakkı vardır ama onu kim yaratmıştır Allah sen diliyorsun Allah azze ve celle zatun onu ne yapıyor yaratıyor o yüzden diyoruz ki kulun fiilleri Allah'ın dilemesiyle, yaratmasıyla örtüştüğü an, kat'i olarak ne olur? Kader olarak gündeme gelir. Kader budur. Kader, kulun dilemesiyle Allah'ın yaratmasının, örtüşmesinin ortak ismi nedir? Kader bu kadar açık. O yüzden bunu şöyle güzel bir cümleyle ifade ediyoruz. diyoruz ki Kulda kaim olan, kendi fiili ve hareketidir. Ben mesela vurdum. Bende kaim olan, bu fiilim ve hareketimdir. Allah'ta kaim olan ise, Ilmidir. Ben bunu vuracağımı biliyordu Allah. Kudretidir. Allah Azze ve Celle kadirdir bana bunu izin vermedi. Dilemesidir, dilemiştir Allah Azze ve Celle ben buraya vurmam için ve yaratmıştır. Delinle yarattığını vurdum. Vurmasaydım yaratmıştı diyemezdim. Mesela bazı şeyler var olacak da Allah Azze ve Celle onu yaratmamış ama olduğu zaman yarattı diyeceğiz. Tamam. Ben buraya vurdum ne oldu? Allah Azze ve Celle biliyordu. Şimdi ben buraya vurmasaydım Allah Azze ve Celle'nin bunu bilip bilmediğini bilemezdim ben. Çünkü belki vurmayacaktım. Bilmedi mi? Vurmayacaktım. Ama ben buraya vurdum. Allah Azze ve Celle böyle bir şey olacağını önceden biliyormuş. Onu anladım. Doğru mu? Buna kudreti var Allah Azze ve Celle'nin. Engellemeye kudreti var. Doğru mu? İşte tam böyle niyetlendim. Elimi koparabilirdi Allah Azze ve Celle. Sonra Allah Azze ve Celle ben buraya demin vurduğum için Allah Azze ve Celle'nin dilediğini biliyorum. Düşünsene şu anda Allah Azze ve Celle'nin fiili hakkında bir şey yeni sahip oldum heh. yeni bir ilme sahip oldum vurduktan sonra biliyorum ki Allah Azze ve Celle bunu daha önceden dilemiş önceden bilmiyordum ama vurdum dilediğini anladım ve yaratmasıdır Allah Azze ve Celle diliyor ondan sonra ne oluyor yaratıyor yani diliyor benim burayı vurmamı o da diliyor benim dilememle Allah'ın dilemesi örtüşüyor vuruyor sonra vurduktan sonra yaratma gündeme geliyor işte yarattı ki vurdum Kader işte budur. İşte bunu anlarsak kulun kulun isteğiyle Allah'ın istemesinin örtüşmesi ne kadar hakkında birisi delil getirebilir? Bu benim kardeşim Allah kaderime yazmış. Ben ne yapayım küfür etsem Hristiyan olmuşsam şununla. Dileme var bak dileyen imanesin dileyen küfür etsin. Bunu bildiğimiz zaman çok önemli. Yaratmayı da anladığımız zaman da kaderiye reddiye veriyoruz. Bak her şeyi Allah yaratmışsa benim küfrümü de kim yarattı? Allah. Anlatabiliyor muyum? Küfrümü de Allah yaratmış oluyor. Ama istiyorum Allah küfretmemi istemiyor. O yüzden kevni irade dediğimiz bu işte kevni iradeye Allah istemez. Yani istemez demiyoruz. Her kevni iradeye Allah istemezse istedikleri de var, istemedikleri de var şer'i olarak. İstedikleri de var, istemedikleri de var. Her kevni iradeye Allah sevmez. Sevdikleri var, sevmedikleri var. Bunun gibi. Böyle baktığımız zaman kader meselesinde hiçbir problem yok. O yüzden yapan her şeyin kötülük yapan her şey herkesin yaptığı kötülükte kendine dahli var. İsteyerek yaptığı için. isteyerek yapmalarından bahsediyoruz. Dahli var. Hiç kimse müstakil değil. O yüzden dikkat edelim. Şehzadi de tefsimde buna değiniyor. Müthiş bir ifadedir. Onlar kayınca Allah da onları me zâgu ezâgallâhu kulûbehum. Lemme zâgu Allahu kulûbehum. Kayınca Allah da onları kaydırdı. Yani kulda bir, kay Şehzadi diyor ki, kulda bir kayma isteği var. O da Allah'ın isteğiyle örtüşünce kayıyor. Yani sende bir istek var. Sende o küfür isteği var ki Allah da senin o isteğini ne yapıyor? Yerine getiriyor. Sende o bir küfür var, bir şey var ki ne yapıyorsun sen buna? Düşüyorsun. Evet. Yani sen gerçekten hiçbir şey istemiyordun. Sende hiçbir problem yoktu. Sen tertemiz, müthiş bir insandın da sırf Allah'ın kaderi öne geçti diye sen ne oldun? He? Sen cehennemde böyle bir şey yok. Mutlaka ikisinde ne var? Örtüşme var. İşte bunu bildiğimiz zaman problem ne oluyor? çözülüyor. O yüzden mesela kul, işte bir amel işler, işler, işler de cennete giden cennetlik amel işler de kadar kitap önüne bir geçer cehennem. Öyle bir yanlış anlaşılıyor ki bu. Bu çok büyük bir problem. Geç bir eline ne i sünnetin içerisinde. Böyle bir hakikat yok insanların anladığı gibi. Fayda derslerinde gelecek bunlar. Hiç alakası yok. Burada o adam nasıl Nas açıkçana gösteriyor ki o adamda önceden bir küfür dilemesi var. itaat işlerken de o yüzden kader onun önüne geçiyor. Dediği odur yani ama bunlar gelecek inşallah neyse bunu bitirmemiz lazım. Üç, tevhid edici ve müjdeleyici Naslar hususunda da vaidiye Vaidiyenin mukabili kim? vaidiye ne demek? Ee, vaidiye Şimdi şöyle bir şey var. Hariciler büyük günahlarla tekfir ediyor doğru mu? Hızlı anlatalım yetiştirmek için. Hariciler büyük günahlarla tekfir ediyor doğru mu? Mutezile de büyük günahlarla tekfir ediyor. Arasalarında fark var mı? Var. Dünya isimlendirmesinde ne var? Fark var. Ahirette ikisine görece ebedi cehennemde kalacak. O yüzden e, ikisi de aslında ahirette aynı gördükleri ama dünyada isim olarak farklı gördükleri için büyük günah işleyenleri Vaidiye ismi altında toplamışlardır. O yüzden Vaidiye'yi duyduğun zaman ne anlayacaksın? Haricilerle muhteciliği almayacaksın. akai kitaplarında. O yüzden Vaidiye'den ne kastediyoruz? Bir daha tekrarlamayacağız. Sadece Vaidiye va diyeceğiz. Tamam Vaidiye dediğimizde harici ve mutezile anlaşılacak. Tamam. Evet diyoruz ki tevhid e, üç e, tehdit edici ve müjdeleyici naslar hususunda bir naslar geliyor. Tehdit var. içeren naslar var. Bir de müjde içeren deliller var değil mi? Naslar var. Diyoruz ki ehli sünnetin diğer fırkalar arasında vasat olmasının üçüncüsü şudur. Tehdit edici ve müjdeleyici naslar hususunda vaidiye ile mürciye arasında nedir? vasattırlar. Şimdi mürciyeler hep ne yapmışlardır? Müjdeleyici nasları ön planda tutmuşlardır. Doğru mu? Ve tehdit edici nasları da ne yapmışlardır? İhmal etmişlerdir. Bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki, şirk dışında her bir günah bağışlanmıştır. Dolayısıyla nasıl ki küfürle birlikte taat fayda vermiyorsa, dikkat edelim, nasıl ki küfürle birlikte taat fayda vermiyor. Kafir olan taat fayda verir mi? İşte nasıl Kafir olana itaat fayda vermiyorsa diyor, imanla birlikte masiyetle zarar vermez. Sen müminsen günahın zarar vermez demişlerdir. Dolayısıyla bunlar recayı reca bölümünü yani ümit bölümünü ne yapmışlardır? Ağırlıkta tutmuşlardır. O yüzden hep müjdeleyici naslar onların dinde gündemdedir. Tehdit edici naslar pek umursamışlardır. Bu da onları ney? Hep böyle recai ümide etmiştir. nasla yani rahatız yani Allah'ın izniyle bize bir şey olmaz gibi. Mutlak anlamda öyle diyen Müslüman olmaz Daha hani yüzeysel anlatıyorum. Adil olmak lazım. Vaidiye ise, vaidiye. kimdi söylemiyoruz. Ezberlediniz dersin ee, az önce. Vaidiye idi, va va ise, e, tehdit naslarında uva gitmişlerdir. Mürciyenin tam tersi olarak hep tehdit naslarını ne yapmışlardır? ön planda tutmuşlardır. Diyorlar ki tehdit naslarında Allah'ın azap vaadi vardır. Biz tehdit naslarına bak diyor. Hep Allah azap edeceğim diyor. Allah vaadinden döner mi diyorlar. Tamam mı? Allah vaadinden dönmez. Mutlaka uygular diyor. İyi de Allah vaadinden dönmez. İyi de Allah işte diyor şirk dışında günahları affederim mübarek. Vaadinden dönmüyor işte. Kafa oraya basmıyor. Neyse. Ee, bunlar ise hav, korkuyu ağırlıkta tutmuşlardır. Tam kime göre? Mürciye'ye göre. Onlar recaya ağırlıkta tuttular onlara korkuyu. Aslında reca korku hub arasında önemli böyle ilişkiler var, faydalar. Onları faydalarda isterizlerde inşallah var yani aklımda defterliğin arasında var bunlar. Evet. Müjdeleyici ne atmışlardır bunlar. İhmal etmişlerdir tam tersi. Ehli sünnet işte vasatlığına geliyor şimdi. Hem müjdeleyici, hem tehdit edici nasırları birlikte almışlar. Aralarını cem etmişler. Hiçbirini ihmal edip göz ardı etmemişlerdir korku ve ümidi birleştirmişlerdir. Ne mürciye gibi masiyetin, masiyetin imana zarar vermeyeceğini söylemişlerdir, ne de harici ve mutezile gibi masiyetlerin imanı toptan nefyettiğini ettiğini söylemişlerdir. Bilakis, imanı ile mümin, büyük günahı ile fasıktır demişlerdir. Yani ne müminini mutlak anlamda nefyetmişler, etmişler, ne de fıskını inkar etmişlerdir. Demişlerdir ki, Şirkten öte her şeyi Allah dilerse bağışlar, dilerse azap eder. <gülüyor> Dördüncü fark. İsim ve ahkam hususunda da mürciye ve vaidiye arasında vasattırlar. İsim ve ahkam. Hani isim veriyoruz değil mi bazı insanlara? Fasık, kafir, Müslümanlar hepsi isim. Bir de ahkam var. Bu isimlerin hükümleri nedir? Mesela fasık olanın ne yapılır? Hüküm budur. Mümin olanın nasıl muamele edilir? Değil mi? Hükümle isim isimle ahkama Anladık mı? İsim insanlara verilen isim. Mümin, değil mi? Münafık, kafir, fasık, Müslüman bunlar hepsi isim. Bir de ahkam. Yani Müslüman olanın ahkamı ne nasıl muamele? Münafığın ahkamı ne? Ha? Kafir'in ahkamı ne gibi? İsimle ahkam bu demek. Akidede isim ve ahkam duyduğumda böyle anlayacaksın. Bunlar çok önemli ifadeler. Hep ilmi akayet kitaplarına geçer. İlimi teyminin kitaplarında da oldukça geçer. Sen isim ahkam hakikatını bilmezsen isim ahkam ne oluyor? Bildiğin zaman rahat eder kafan. Evet, isim ve ahkam hususunda da mürciye ve vahidiye arasında vasattırlar. İsimden maksat dinin İslam dininin yani insanlara koyduğu isimlerdir. İsimden maksat dinin insanlara koyduğu isimlerdir. Mümin, müslim, kafir ve fasık gibi vesaire. Ahkamdan maksat ise bu isimlerin sahiplerinin dünya ve ahiretteki ahkamıdır. Dünya ve ahiretteki ahkam. Mesela dünyada kefenlenmiyoruz diyoruz. Bak ahkam kafire. Ahirette cehenneme gidecek diyoruz, değil mi? Bak ahkam Müslüman, e, cenaze namazı fazlaki kifayedir diyoruz, değil mi? Ahiret cennettir diyoruz. Bak hem dünya ve hem ahiret ahkamı. Müslümanların günahkarlarının isimleri ve ahkamı hakkında insanlar iki tarafa ayrılmışlardır. Bir vaidiyye ve mürciye tarafı, iki ehli sünnet tarafı. Bir vaidiyye ve mürciye tarafı. Yani vaidiyye kimdi dedik? Mu'tezile ve harici ve mürciye. Bunlar bir tarafta. Bir de ne? Ehli sünnet tarafı. Şimdi büyük günah işleyenlerin isimleri hakkında ayrılmaları. Birkaç yönde ayrılmışlardır. Bir, büyük günah işlemeleri hakkında ayrılmaları. Toparlayabildik mi son faydayı? Şimdi isim mahkem ahkam hususunda mürciye ve vaidiye arasında vasattırlar dedik, doğru mu? Evet. İsimden maksat ne dedik? İşte e, dinin insanlara koyduğu isimler ne gibi? Mümin, müslüm, kafir, fasık. Ahkamdan kasıt bu isimlerin sahiplerinin dünya ve ahiretteki hüküm ahkamı. Tamam mı? Peki Müslümanların günahkarlarının isimleri ve ahkamı hakkında, konumuz bu şimdi. Müslümanların günahkarlarının, yani büyük günahş diyenlerinin isimleri ne olacak, Bunlara nasıl isimlendireceğiz? Bazıları kafir diye isimlendireceğiz diyor. Ehl-i sünnet kafir diye mi isimlendiriyor? Büyük günahş diyenleri yok. Bazıları ne tam mümin diye isimlendireceğiz diyor. Ehl-i sünnet tam mümin diye mi isimlendiriyor? Mutlak kamil mümin. Yok. Bazıları ne fasık diye isimlendiriyor. Ehl-i sünnet tam fasık diye mi isimlendiriyor? Evet değil mi? Orada Tonga'ya düşürelim. Evet. <gülüyor> Müslümanların günahkarların isimleri ve ahkamı hakkında insanlar iki tarafa ayrılmışlardır. Bir vaidiyye ve mürciye tarafı iki ehl-i sünnet tarafı. Şimdi büyük günah işleyenlerin isimleri hakkında ayrılmaları. Önce bunu ele alalım. Vaidiyyeler büyük günah işleyenlerin dünyada ima, dünyada iman mümin ismini şöyle diyelim. Vaidiyyeler büyük günah işleyenlerden dünyada iman yani mümin ismini nefretmişlerdir. Ya kafir diye isimlendirmişlerdir. Kim gibi? Hariciler gibi. Ya da iman ile küfür arasında bir konumdadır. El menziletu beynel el menzile teyn. Ne mümindir ne kafir. Mümin ve kafir arasında bir konumdadır. Kim gibi? Mu'tezile gibi. Tamam. Yani o ne kafirdir ne de Müslümandır demişlerdir. Mürciye ve cehmiye bunlar aynı şey. Yani cehmiye mürciyedir, öyle bakalım, aynı şeyi demeyelim. Her mürciye cehmiye değildir ama her cehmiye mürciyedir. Mürciye ne demiştir? Demiştir ki, masiyet işleyen kimsenin kamil bir iman sahibi, yani mümin olduğunu iddia etmişlerdir. Masiyet işleyen bir kimsenin kamil bir iman sahibi olduğunu ne yapmışlardır? İddia etmişlerdir. Çünkü iman kalb ile tasdikten ibarettir. ehl Sünnet ise bunlara günahkar bir mümin ismini verdi. Tam ortaya. Doğru mu? Birisi ne dedi? Büyük günah işleyenlere mümin ismi. Birisi de dedi ki biz mümin ismini vermeyiz. Mümin ismini vermeyiz diyenler ikiye ayrıldı. Dedi ki kafir deriz. Büyük günah Yok tersten de alsak önemli değil. Evet. Mürciyeler ne dedi? Mümin mü, mümindi. Kamil mümin dedi. Kime? Kamil mümin ismini verdi. Mümin. Büyük günah, büyük günah işleyenlere. Kimler? Mürciyeler. Tam onların zıttı isim vermiyoruz önce. Onların zıttı da ne dedi? Dedi ki hayır. Büyük günah işleyenler Kafir, şey Büyük günah işleyenlere mümin diyemeyiz. Ama mümin diyemeyiz derken iki gruba ayrıldılar. Hariciler, birinci grup, dediler ki mümin diyemeyiz yani kafirdir. Mu'tezile de ne dedi? Kafir demiyoruz, mümin de demiyoruz. İki menzile arasında bir menziledir. Ama haricilerle Mu'tezile ahiretteki hükümde ittifak ettiler. Dünyadaki isimde ihtilaf ettiler. Hariciler dedi ki kafir deriz. Mu'tezile dedi ki kafir de demeyiz, mümin de demeyiz. Ama ahiretteki hükmü ebedi cehennemdir büyük günah işleyenlerin. Tövbe etmeden ölürlerse tamam mı? Ehl-i Sünnet ise ne mürciye gibi mümül kamil ismi verdi, ne de mu'tezile ve harici gibi iman ismini nefiyetti. Ne dedi bu mümindir ama, aynı zamanda fasıktır. Yani şöyle ifade kullanıyorlar, diyorlar ki müminun bi imanihi fasikun bi kebirati mümin, imanıyla mümin büyük günah işlemesiyle fasıktır. O yüzden ne diyoruz? Bu günahkar bir müslümandır, günahkar bir mümindir, fasık bir mümindir diyoruz. Evet. Azıcak okuyoruz diyoruz ki, ehl-i ise bunlara günahkar bir mümin veya fasık bir mümin demişlerdir. Ne bu kişiden iman ismini külliyen nefyetmişlerdir, ne de mutlak iman yani kamil iman ismini vermişlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle büyük günah işleyenleri de mümin olarak isimlendirmiştir. Delil ve intaifetani minelimi umini iki taife müminlerden birbirleriyle vuruşurlarsa bu büyük günahtır, değil mi? Aralarını bulun demiş. Bak müminlerden iki taife. Ne dedi? Savaşanları da birbirlerini öldürenlere de ne dedi? Mümin ismini verdi, nefyetmedi. Evet, büyük günah işleyenlerin ahiretteki durumu hususuna gelelim. Ee, büyük günah işleyenlerin ahiretteki durumları hakkında da ayrılmışlardır ehl-i sünnet yerlerinden. Vaidiye büyük günah işleyenlerin ebedi cehennemde kalacağını söylemiştir. Ehl-i sünnet ise büyük günah işleyenlerin ahiretteki durumları hakkında azap görmelerinden korkulur demişlerdir. Ancak bununla birlikte merhamet olunmaları da umulur. O yüzden aleyhissalatü vesselam ne diyor benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleridir diyor. Devam ediyor ehl-i sünnet diyor ki her kim büyük günah işleyip de tövbe etmeden ölürse inşallah kalmış da dilerse affeder, dilerse azap eder. Ancak azap etse bile sonunda mutlaka ne? cennete girecektir. İnna Allah la yaghfiru delil. İnna Allah la yaghfiru ve Allah şirkten şirki yani in Allah e şirki affetmez. Şirkten öte her şeyine affeder. Demek ki büyük günahları da ne yaparmış? Affedermiş. Ebedi cehennemde kalmıyormuş. Allah Resulünün ashabı hakkında da nedir? Allah Resulünün son bu da 5. fark. Allah Resulünün ashabı hakkında da Ehl-i Sünnet nedir? Vasattırlar. Sahabi kimdir önce? Nebi sallallahu ile mümin olarak karşılaşan ve İslam üzere ölen kimsedir diyebiliriz. Kısaca, ehli sünnet ne sahabelerin değerini düşüren, onlara lanet eden, onları tekfir eden kimseler gibi sahabelerin konumunu düşürmüşlerdir. Ne de Ali ibn Ebi Talib'e uluhiyet isnat etme gibi onları yüceltmede ne yapmışlardır? Aşırıya gitmişlerdir. Bilakis onları sevmişler, onlar için dua etmişler, adaletlerine itikad etmişler. nevi sallallahu sonra bu ümmetin en faziletlileri olduklarına itikad etmişlerdir. Allah onlarla bu dini korumuş ve onların eliyle bu safi akideyi ikame etmiştir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, bu kadar açık ayet, onunla beraber olan kafirlere karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükü ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır diyor. Allah azze ve celle. Böylece ehli sünnetin vasat olmasının ne anlama geldiğini ve bu vasatlığın nerelerde kendilerini göster kendisini gösterdiğine dair örnekleri işlemiş olduk. Burada bırakalım. Allahu ana salla ala nebiyena Muhammed.